Arif ayırdı odada vardı iki hasta cam. Biri Arif bey idi yolda şu olan Kenan Kenan'ın yatağından görünürdü bir tavan Arif penceredeydi görürdü sanki cihan Her öğlen vakti Arif olurdu tercüman Dışarı anlatır dostu için her zaman Göl üstünde ördekler ne de hoştur an Çocuklar güler aşık çiftler oturur inan Kenan gözü kapalı dinler bulur heyecan Zihninde canlanırdı Arif'in sözüyle o an Odasının duvarı olurdu bir gülistan Bu sözlerdi ruhun aşif Veren tek derman. Bir gece vakti Arif göçtü bu fani handan Kenan'ın yüreğine çöktü bir acı duman Dedi demi götürün o pencereyi aman Onun gördüklerini göreyim ben bir zaman sahmette taşıdılar yatağına o yatan Heyekamla doğrulup baktığımda o gördük ki karşısında bir kör duvar var yayan Ne bir göl ne bir bahçe hepsi bir hayal yalan Hemşire fısıldadı gerçeği ona o an Arif bey görmezdi doğuştandı bu noksan Kenan anladı yaşlar boşandı gözlerinden o An dostu kör gözleriyle ona olmuştu cihan Gördün mü sözle düştür Hem yara hem de derman Bir gönül yapmak için nasıl olur bir uman Asıl görmek göz ile değil kalpte her zaman Yoklukta cömert olmak en büyük şeref ve şan O kör duvarı etmiş dostuna bir gülistan Merhametle yaşatmış umudu o kahraman Aldanmak değil bu bir yüce bir armağan Sevgiyle bakan gözen diken gül olur inan Ey benim asil gelincim geleceğe can katan Hayat bir dua örse sakın vazgeçme dayan Senin de yüreğinde Nice bahçeler yatan Gönül gözünü aç da karanlık bozsun ziyam İyilikle sevgiyle ol de bir kahraman Bir tebessüm bir tatlı sözlü en büyük unvan. Kendi kıymetini bil sendedir gizli olan Sensin bu kutlu yurda en değerli armağan Sahmetle taşıdılar yatağına o yatan Heyekanla doğrulup baktığında o can Gördün ki karşısında bir kör var yayan nedir gölledir göl nedir bahçe hepsi bir hayal yalan Hemşire fısıldadı gerçeği ona o an Arif bey Doğuş tandı panoksam Kenan anladı yaşlar boşandı gözlerinden o an dostu kör gözleriyle ona olmuştu Cihan.